Oylay Ey Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın Günahlara bulaştık diye Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Doğrusu gafur, çok bağışlayan, rahim, kullarına çok merhamet eden ancak O'dur. ila rabbikum la Öyleyse size o azabın gelmesinden önce Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız. وَاتَّبِعُوا <gülüyor> Siz farkında bile değilken o azabın size ansızın gelmesinden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline Kur'an'a tabi olun. <gülüyor> Ta ki bir nefis Allah hakkında işlediğim kusurlardan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben alay edenlerdendim demesin. <gülüyor> Yahut doğrusu Allah beni hidayete erdirmiş olsaydı elbette ben de takva sahiplerinden olurdum demesinden. Yahut azabı gördüğü zaman keşke benim için gerçekten bir kere daha dünyaya dönmüş olsaydı da iyilik edenlerden olsaydım demesinden evvel Kur'an'a tabi olun. <gülüyor> Ona denilecek ki, hayır, şüphesiz sana ayetlerim gelmişti de onları yalanladın, büyüklük tasladın ve kafirlerden oldu. Ve yavva'l-kıyameti tarallezine kederü alallahi vücuhuhum musveddeh. <gülüyor> Aleyse fi cehenneme mesvenil Ey Resul, Allah hakkında yalan söyleyenleri kıyamet günü görürsün ki yüzleri siyahlaşmıştır. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer yok mudur? Ve ve Allah günahlardan sakınanları ise... Kurtuluş vesileleri olan salih amelleri sebebiyle kendi lütfundan kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar mahzun da olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ve o her şeye bekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. De ki, şimdi bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz ey cahiller? الذين من قبلك يحبطن عملك لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Muhammed, Celalim hakkı için sana ve senden önceki peygamberlere şöyle mahiyetildi. and olsun ki sen de eğer Allah'a ortak koşarsan amelin mutlaka boşa gider ve elbette hüsrana uğrayanlardan olur. Hayır. Öyleyse sadece Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. kadrihi vel ardu yevmel Halbuki, o kullar Allah'ı şanının hakkıyla takdir edemediler, tanıyamadılar, layikiyle kulluk edemediler. Fakat kıyamet günü yer tamamen Onun avucunda mülkü ve tasarrufundadır. Gökler de Onun sağ eliyle. Kudretiyle dürülmüşlerdir. O, onların ortak koşmakta oldukları şeylerden pek mürezze, pek yücedir. O nufuk fi cürf, man fi sünawat, ve man fi al-ard illa neshā Allāh. Thunn nufuk fihi sura birinci olarak öfürülmüştür de Allah'ın dilediğinden başka göklerde kim var yerde kim varsa ölmüştür sonra ona bir daha öfürülmüştür bir de bakarsın ki onlar ayaktadırlar etrafa bakanıp duruyorlar ve ve ve bin ve ebin nebiy ve şehidai rabbisinin ile parlamış kitap amel defteri ortaya konulmuştur peygamberler ve şahitler ...hafaza melekleri getirilmiş ve onların kulların aralarında hak ile hüküm verilmiştir. Onlar haksızlığa da uğratılmazlar. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilmiştir. Çünkü o Allah onların yapmakta olduklarını en iyi bilendir. <gülüyor> يذكرون عليكم edenler zümer halinde bölük bölük cehenneme sürülmüşlerdir nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara Size içinizden rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bu gününüze karşılaşmaktan korkutan peygamberler gelmedi mi der. Onlar evet, geldi. Lakin kafirler üzerine azap sözü hak olmuştur derler.. <gülüyor> Onlara içinde ebediyen kalıcı kimseler olarak cehennemin kapılarından girin denilir. Artık kibirlenenlerin yeri ne fenadır. وَسِيِّقَ <gülüyor> الَّذ۪ينَ Rablerinden sakınanlar da bölük bölük cennete sevk edilmişlerdir. Nihayet oraya vardıkları zaman kapıları açılmıştır ve bekçileri onlara selam size, tertemiz oldunuz. Artık ebediyen kalıcı kimseler olmak üzere buraya girin derler. <gülüyor> Bunun üzerine onlar da hamd o Allah'a mahsustur ki vadin'i bize doğru çıkardı ve bizi bu yere variz kıldı. Cennetten istediğimiz yerde otururuz derler. Artık salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Melekleri de Arşın etrafını tavaf eden kuşatıcılar olarak Rablerine hamd ile onu tesbih ediyorlar görürsün. Artık mahlukatın aralarında hak ile hüküm verilmiştir ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir.